ve nestaînehu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiât a'mâlinâ men yehdihillâh fu felâ ve men yudlil felâ ve eşhedü en lâ ilâhe illallâh ve ve Muhammeden abdühû ve resûlühû duâsı okunabilir bunun anlamı şudur hamd ancak Allah içindir